Kardeşlerim, muhterem müminler, ahlakın iki kutbu var. Bir kutbunda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsunuz. İnsanlığın, İslam'ın değerlerine davet ediyor. Karşı tarafta diğer kutupta ise Romayı, Bizansı, Karunları, Memnutları, onları görüyorsunuz. Onlar da insanları zulme, acıya, Allah'a isyana çağırıyorlar. Kur'an-ı Hakim Onlar istiyorlar ki siz kendi değerlerinizden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibağınızdan taviz verdiniz. Onlara beyz ediniz. Sanatta, ilimde, kültürde onların değerlerini kabul ediniz. Onlarla hal olurunuz. Ama Kur'an onların çarşılarıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çarşısı farklı onların sokaklarıyla Hazreti Muhammed'in sokağı farklı <gülüyor> onların çarşılarında malları satabilmek için bir domates için bir kilo soğan için şu kadar yemin ederler Allah'ın adını kullanırlar sakın ha Etmiş, çürümüş, onlara da itibar etmeyiniz. Hemmazîn Meşa bin Onlar ayağı attırlar. İnsanların kaşlarına, gözlerine bakarlar, rencide ederler. Makamlarına, mevkilerine bakarlar. Garibi, kurevâhir meclislerinden tarz ederler. Hem meşya'in bin emîn alırlar sözü bir evden başka bir eve taşırlar. Nakaldir onları diyor Kur'an-ı Hakim. Şimdi bunu daha umumi hale getirmişler. Gazetelerin merkezinden bütün bir dünyaya taşıyorlar. Televizyonlarla alem İslam'ın evlerine taşıyorlar. Sakın ha onlara, kalmayınız onlara itibar etmeyiniz. Hemmazil meşşâib bin emin. Hayr-i Mu'ted-in bir anlamı mal, iman, İslam demek Onlar mallarını biriktirir, fakir hukara geldiği zaman onları tarp ederler Cümrilik yaparlar sakın ha bunlara tanmayın, bunlara itaat etmeyin Ya da onlar İslam'dan uzaklaştırırlar Kur'an kursu talebesinin yolunu keserler İmam Hatip öğrencisinin yolunda barikat kurarlar, başını kapatan ben Peygamberin kelimesi Hazreti Fatıma gibi olmak istiyorum diyen Aisha'dan Zeynep'den engel olurlar. Bir de bunlar, hatta hudud'a ederler. zalimdir onlar. Güçleri varsa, icad edin, kanlarını emerler. Cuma günü Suriye'den bir alim geldi buraya. Dedim ki, "Hal nedir? Yani medya'dan aldığınız haberler var. Sizde daha özel bilgiler vardır." Dedi ki, "Hocam bu yeni bir bilgi. <gülüyor> Hamada evleri boşaltıyorlar. Delikanlılar ağabeyler de evleri boşaltmışlar. Evde bir tane küçrük dede var, onu taşıyamıyorlar. Onu evde bırakacaklar ölüme terk edecek Evde bir tane genç kız var diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen, mustazah müminler için sabah arazlarını kılarken rükuden kalktığı zaman onların ismini zikrediyor. biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi dua ücrin bunlar. Yürekleri kas katı kesilmiş bu zarimlerin. Avrupa'lılar, Amerikalılar sabah vakti kalkar köpeklerini dolaştırırlar sokakta. Bir hayvan bir yerde öldü diye bütün medya vasıtalarını serkelerler. Ya her gün Suriye'de, Hamada, İdlib'de 500, 600 altı yüz Müslüman şehit oluyor. Ekmek kuyruklarını Nerede hayvanlar için, nerede karabataklar için seferber olan batıklılar? Neden dünyanın kulakları sağır? Neden gözleri görmüyorlar? Ama gören bir Allah İkâliyi Allah yönetiyor. Allah görüyor, melekler görüyor. Okuduğum ayetlerin altında Kur'an ı hakim, sahibi yürürüyor ki senesi muhülen kurdum. O zahim Suriye bir adamla aradım. Dedim ki hocam, biz Osmanlı devleti gibiz. Medine'yi böyle işgal edildiği zaman, İstanbul'dan sürekli haber gönderiyorlar. Bırakın gelin diye, Medine'yi teslim edin diye. İdris Sabi Bey adındaki bir üsteri, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın kalb-i şerifinde ağlıyor. Uzun bir şiir kalem alıyor, bir yerinde diyor ki. Unuttuk İlhanı Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize, bağışla el kusurumuzu bin küsür senelik emeğimize. Dedim ki biz unuttuk şimdi kendi kimliğimizi, bu cihad bitene kadar Ayşe'ler, Zeynep'ler, Hocam siz Sultan Fatihlerin, Abdülhamitlerin ömradesiniz. Sizlerden bundan daha başkası beklenemez. Sultan Fatihlerin evladı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gibi hiçbir şey yapamıyorsa, en azından dualarımızla onları teyid edelim, teyid edelim. Onlara Rabbin sabadan sekinet indirsin, selamet indirsin karanlığın en kesif olduğu an, sabahın en yakın olduğu andır. Onu bekliyoruz, ona umut ediliyoruz. Allah'ın izniyle Şam-ı Hamada, Hımız'ta, ümmetin sabahı